olacaktır. Bunun üzerine Hazreti Ömer bizzat gitmekten vazgeçti ve ordunun başına tayin etmek için birisini aramaya başladı. O sırada Necit topraklarının bir kısmında zekat toplamakla görevlendirilmiş Saad bin Ebivakkas'tan bir mektup geldi. Daha sonra Hazreti Ömer çevresindekilere dönerek "Bana ordunun başına geçirebileceğim birisini gösteriniz." dedi. "Abdurrahman bin Avef'da ben onu buldum bile." dedi. Hazreti Ömer kim olduğunu sorunca Abdurrahman "O elinin altında bulunan aslan, Saad" bin Malik'tir, bu zat saad bin Ebi Vakkas diye şöhret bulmuştur dedi, diğer görüş sahipleri de Abdurrahman'ın bu fikrine katıldılar.